Selamun Aleyküm. Şimdi bu manada e, bazı itirazlar geliyor doğru. Hatta e, profesör, ilahiyatçı profesör yaftası taşıyan kimselerden dahi bu manada bazı e, savunmalar geliyor. Diyorlar ki e, işte Allah'ın yaratan, rızık veren, e, kainatta tasarruf sahibi olan olduğunu bilen bir kimse... E, bu tür fiilleri işlese yani e, hakiki tasarrufu sonuçta o ölüden veyahut velioğluna inandığı şahıstan bilmiyor. Bunda ne sakınca var gibisinden bazı itirazlar yöneltiyorlar. Bu da e, dini iyi bilmediklerini, nasları iyi bilmediklerini, durumu e, etraflıca değerlendirmediklerini gösteriyor onların bu tavır. Çünkü e, Mekkeli müşrikleri biliyoruz ki, Ayetlerde Allah Azze ve Celle haber vermiştir. Allah'ın Rab olması konusunda hiçbir müşkülatları yoktu. Onlar da bu şekilde iman ediyorlardı. Rızık verici olması konusunda, kainatta tasarruf sahibi olması konusunda ayetler bu konuda çok açıktır. Onlar, Zümer Suresi 3. ayetinde belirtildiği üzere sadece bunlar bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz diyorlardı. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, hac babında Müslüm'ün Hac babında rivayet ettiği bir hadiste Mekkeli müşrikler hacda telbiye getirirken bakın Hac ibadetini yapan ibadet eden Allah'a ibadet eden Mekkeli müşriklerin hac telbiyesi yaparken lebbek Allahümme lebbek lebbeke la şerikelek illa şerikelek yemlikuhu ve mamelek derlerdi diyor. Yani bu ne demek? Buyur ey Allah'ım buyur senden başka ilah yoktur senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır. Onun da bütün yetkileri sana aittir diyorlardı. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte bu son cümlenin onların şirki olduğunu beyan ediyor. Yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselama huzurunda bulunan sahabelerden birisi Allah ve sen dilersen şeklinde bir söz sarf etmişti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yazık sana. Sen bana, sen beni Allah Azze ve Celle ortak mı koşuyorsun? Buyurarak onu ikaz etmişti. Bakın, e, böylesine sözlere bile Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ruhsat vermiyor. Mekkeli müşriklerin müşkülatı e, Allah'ı Rab olarak rızık veren, öldüren, dirilten, kainatta yegane mutasarrıf olarak kabul etmelerine rağmen ibadetin herhangi bir cüzünü Allah'tan başkalarına yönlendirmeleriydi. Şimdi aynı şeyi bu ümmetten birileri yaparsa e, onların hükmü farklı değildir. Yani Mekkeli müşrikler Allah'a o, o kadar ibadet etmelerine rağmen, Rab olarak onu birlemelerine rağmen e, bu hatayı yaptıkları için müşrik oluyorlarsa bu ümmetin ne ayrıcalığı vardır ki e, şirk onlardan uzak olsun. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetimde şirk karanlık bir gecede siyah karıncanın siyah bir kaya üzerindeki adımlarından daha gizlidir buyuruyor. Ümmetim hakkında en çok Şirkten korkuyorum, gizli şirkten korkuyorum buyuruyor. Yani e, tavsiye ederken, tavsiyede bulunurken ümmetine gece yatarken e, kafirun suresini okumalarını, böylece e, bilmeden düşecekleri şirkten korunmalarına vesile olacağını beyan ediyor. Eğer e, bu ümmette şirk tehlikesi yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden bunun üzerinde duruyordu? Yani e, bir fiili, ee, yanlış olduğu bilinen bir fiili Mekkeli müşrikler yapınca onlar müşrik oluyor. Bu ümmetten birisi yapınca e, halis, muhlis e, Müslüman oluyor. Böyle bir şey olamaz yani. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabirler konusunda özellikle durmuş. E, vefat hastalığı anında korkuyla uyanarak Allah Yahudilere, Hristiyanlara lanet etsin. Onlar Peygamberleri veyahut içlerinden salih birisi öldüğü zaman hemen kabrini putlaştırdılar diyerek endişesini dile getiriyordu. Evet. Ses olmayan kardeş herhalde çıkıp girmesi gerekiyor odaya. İşte bu e, tapma fiilinin e, ibadet yani onlar ibadet ediyorlardı, tapıyorlardı derken bu ibadet e, kelimesinin iyi bilinmesi lazım. Ümmetimiz içerisinde e, yaşadığımız ortam içerisinde gerçekten de en büyük sıkıntılardan birisi bu. Yani ibadet fiilinin e, nelere delalet ettiğinin bilinmemesi en büyük sıkıntılardan birisi. Bir diğer hususta ilah kelimesi. E, kişinin e, söz, fiil ve düşünce olarak kendisinden sadır olan her şey bir ibadettir. Naslara baktığınızda bu gayet açıktır. Ee, mesela bir kimse e, helaya girerken bile Allah'a sığınarak girerse ondan bile ecir alıyor. Bu bile ibadettir. Yemek yerken bile besmeleyle yemesi emrediliyor değil mi? Sağ eliyle yemesi, helalinden yemesi emrediliyor. Eğer bunlar yerine gelmezse e bu şeytana bir kulluk olur. İnsanın her fiili kulluk olduğuna göre e, bu kullukların, bu ibadetlerin tamamen Allah Azze ve Celle'ye has kılınması gerekir. Nitekim Zariyat suresi 56. ayetinde insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler nerede yarattım buyuruyor. Yani kulluğun herhangi bir çeşidini asla Allah Azze ve Celle dışında e, başka bir şeye yönlendirmek kişiyi e, şirke düşürür. Yalnız Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir husus var. Madem ki insandan sadır olan her fiil, her söz ve her düşünce bir kulluk, o halde insan yaptığı her hatadan dolayı neden müşrik olmuyor veya neden dinden çıkmıyor? Ee, eğer insan fiillerini Allah Azze ve Celle'den başkasından yönlendirirse e, bu ya büyük şirktir ya küçük şirktir dinde böyle bir ayrım vardır naslarda böyle bir ayrım vardır nelerin büyük şirk olduğu nelerin küçük şirk olduğu da yine naslar tarafından beyan edilir büyük şirk kişiyi milletten yani İslam dininden çıkaran şirk ve küfürler küçük küfür veya küçük şirk dinden çıkarmasa da tevhid'e zarar veren tevhidi zedeleyen imana zarar veren fiillerdir mesela kişi mümin olduğu halde zina etmez Buyurulur. İçki içmez mümin olduğu halde hırsızlık etmez buyurulur. Bunlar yerine göre küçük şirktir. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah diyen bir kimsenin içki de içse zinada ise cennete gireceğini bildirmiştir. Ta ki bu fiilleri işleyen kimsenin bunları helal olarak itikat etmediği sürece o isyan olarak küçük şirk olarak e, büyük günah olarak kalmaya devam eder. Aleykümselam ve rahmetullah. Maide 35'teki ayete dayanarak bunu yapıyorlar. Yani Maide 35'te e, vesile e, kelimesine vebtegu ileyhil vesile lafzına istinaden onu kastediyorsunuz herhalde. Allah Azze ve Celle e, vesileye sarılın diyor. Bu vesile e, başıboş bırakılmış bir vesile değil. Yani hangi vesile olursa olsun ona sarılın Demiyor. Orada elif am takısı vardır. E, marifeli olarak gelmiştir. E, bunun marifeli olarak gelmesi e, meşru vesile yasarlığın anlamındadır. Nitekim Allah Azze ve Celle e, sabır ve namazla yardım isteyin diyor. Fesleğenini bir sabır ve sala, sabır ve namazla yardım isteyin diyor. Burada meşrudir vesile e, zikrediliyor. Sabır ve namaz. Ee, daha başka meşru vesileler gelmiştir. Yine Naslar'da. E, az önce mesela örneğini verdik. Bera radıyallahu anh, Bera bin Malik radıyallahu anh gibi e, duası makbul olan e, salih zatların duasını istemek şeklinde. Veyahut e, daha önce örneklerini zikrettiğimiz Ömer radıyallahu anh'ın e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası Abbas radıyallahu anh'ı yağmur duasında bulunmak üzere ömürlerden Yağmur duasında bulunmak üzere çağırması ve şöyle demez: Ya Rabbi peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken biz onunla sana vesile ediniyor ve senden yağmur istiyorduk. Şimdi o hayatta değil onun amcasıyla şimdi seninle vesile ediyoruz diyor burada kasrilen vesile Abbas radıyallahu anhın duasıdır. Şayet ölmüş birisiyle vesile edinmek caiz olsaydı, herhalde Ömer radıyallahu anh daha faziletli olan Peygamber aleyhissalatü vesselamla vesile edinirdi. Yine Muaviye radıyallahu anh yezit bir nesvedel cüreşi ile tevesülde bulunmuştur. Onun duasını isteyerek. Eğer ölmüş birisiyle vesile edinmek caiz olsaydı, herhalde Peygamber aleyhissalatü vesselamla tevessül ederdi. Yine sohbet içerisinde zikrettik. Bera bin Malik radıyallahu an’ten e, dua etmesini isterlerdi savaşta galip gelmek için. Savaşlardan birisinde Bera bin Malik radıyallahu anh'de şehit oluyor. Ama onun şehit oluşundan sonra hiçbir sahabe Bera bin Malik'i tevessül konusu yapmamıştır. Allah'ın Bera bin Malik'in yüzü su hürmetine bizi galibeyle muzaffer kıl dememişlerdir. Ama hayatta olan birisinde dua istemek caizdir. Hayır o caiz değil. Peygamberimizin hürmetine e, şeklinde dua caiz değil. Aleyküm selamlar. Çünkü e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua bir ibadettir buyuruyor. Bu ibadete de e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilden başka bir şekilde e, duada bulunmak meşru olmaz. Sabilerden hiçbirisi de Peygamberin yüzü hürmetine diyerek e, bir duada bulunmamışlardır. O kimseler ki dua ve ibadet ederler, Rablerine yaklaşmak için vesile ve sebep ararlar. Sebeplerin Allah Teala en çok yaklaştıranını isterler. Evet, İsra Suresi 57. ayetini bundan bir önceki sohbetimizde tefsir etmiştik. Bu ayeti 58. ayetiyle birlikte okursanız, devamında okursanız durum biraz daha netleşir. Allahu Alem. bu ayeti, hatta 57. ayetin tam metnini yazarsanız e, yine sorun çözülür. İsmail ül Hüsna. Evet, başka sorusu olan var mı? Mesela bakın Esra, e, İsra suresi e, 56. ayeti e, ve 57. ayetini birlikte okuyalım. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. De ki onun dışında ilah olarak öne sürdüklerinizi çağırın. Onlar sizden ne bir zararı uzaklaştırabilirler ne de onu yararınıza dönüştürebilirler. Şimdi e, Allah'tan başka kendisine e, tevessülde bulunanları bir göz önüne getirelim. Bunlar bir zararı uzaklaştırmaya veya bir yararı ortaya çıkarmaya malik midirler? Değildirler. Şimdi İsrail 57. ayetine gelelim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki O yakarıp durdukları da Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. Onun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Zira Rabbinin azabı gerçekten korkulmaya değerdir. Yani ayeti bir önceki ayetle birlikte yazılırlar. E, kopyalarsanız o zaman kast edilen mana anlaşılır. Evet. Duanın e, ibadet olduğunda hiçbir şüphe yok. E, duayla ibadet hatta birbirinin müteradifi olan e, kelimelerdir. Önceki alimlerin hatalarını şimdi yakalayacak Alim var mı ee, Esma-ül Hüsna Şimdi e, ben sorayım i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'ya temettu Haccı sorulduğu zaman e, O ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bunu yaptı diyor Karşısındaki de diyor ki ama Ebu Bekir ve Ömer e, Böyle olmaz Diyorlar diyor i̇bn Abbas radıyallahu anhuma da diyor ki Bir daha benimle konuşmayın ben size Allah Resulü yaptı diyorum siz Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. Şimdi e, İbn Abbas acaba Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ından daha mı üstündü? Burada biz e, hakkı asla kişilerle tanıma yoluna gitmeyiz. Bilakis önce hakkı tanımalıyız. Hakka uyanları e, bu hakka göre tespit etmeliyiz. Müşridi Kamiler Allah'ın yeryüzündeki eminidirler. Onlarla beraberlikte çok hayır ve bereket vardır. Yani, yani mürşid Kamil e, sözü nisbi olabilir. Mesela e, siz belki mürşid Kamil derken e, kerametleriyle tespit ettiğiniz bir mürşid Kamil'dir. Biz de deriz ki mürşid Kamil e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizlere bıraktığı iki emanet. Allah'ın kitabı ve e, Allah Resulü'nün sünnetini e, kendisine edine e, bunlara göre amel eden kimselerdir deriz. E, o zaman... Böyle bir mürşid kamilin Allah'ın yeryüzündeki emini olduğu şeklindeki ifadeniz bir sakınca içermez. Ama kastettiğiniz yaygın olduğu üzere tasavvuf ehli ise bunlar tasavvuf ehli İslam'ın çok çok dışında unsurlar ile bezenmişlerdir. İttâzu ahbârehum ve ruhbânehum. Erbabe min duunillah ne manaya geliyor. Bunun ne manaya geldiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam açıklamıştır. Tevbe suresinin 31. ayeti. Onlar İsrailoğulları, Yahudiler ve Hristiyanlar, alimlerini, rahiplerini Allah'ın duğununda, Allah'ın dışında Rabler edindiler. Ayetini Peygamber aleyhissalatü vesselam onların helal dediklerini helal bildiler. Haram dediklerini haram biridir. Böylece onlara raf edilmiş oldular e, buyuruyor. Aleyküm selam ve rahmetler. Dolayısıyla e, Allah ve Rasulü bir şeye helal hükmü vermişse veyahut haram hükmü vermişse e, buna rağmen dinde kendisine büyük makamlar atfedilen birileri e, büyük veli olduğuna e, inanılan veyahut büyük alim olduğuna inanılan birileri Allah ve Rasulünün sözlerine muhalif bir şeyler söyledi diye onların sözü alınıp Allah ve Resul'ün sözleri terk edilirse işte bu çeşit bir Rab edinme söz konusu olur. Nitekim durum öyle bir hal almıştır ki ve rahmetullahi ve Allah ve Resul'ünden gelen nasları insan kabul etmek için mezhebine arz ediyor. Halbuki mezhebini Allah ve Resul'ünden gelenlere arz etmesi lazım. Bir hadis söylüyorsunuz işte e, bakalım bu hadis hakkında mezheb alimimiz ne demiş, mezhebimizde bu hadisle amel edilmiş mi gibi saçma sapan bir takım usuller ortaya konmuş. Bundan Allah'a sığınırız. Biz Allah ve Resulü'nün dışındaki her şeyi doğruluğunu tespit için Allah ve Resulü'nden gelene arz ederiz. Ama e, bu ölçü tamamen ters yüz edilmiş. Allah ve Resulü'nden gelenler e, mezheplere arz edilir olmuş veya şeyhe arz edilir olmuş. Yani iştahat makam dediğimiz şey bir kimse e, dinin usulünü biliyorsa herkesin iştahat etmesi gerekir. Herkesin iştahatı kendi e, nispetinde olur. E, bilmeyenin iştahatı dinini soracağı, dinini öğreneceği şahsı tespit etme hususunda olur. Ve bu tespit ettiği şahıstan dinin naslarını sorar. Kendi görüşünü değil eğer kendi görüşünü sorar da onu din edinirse, isabet etmiş olsa bile onu Rab olur. Çünkü e, din hakkına konuşmak, din adına konuşmak Allah ve Resulüne aittir. Bu beyan Allah ve Resulüne aittir. Herkes kendi nispetinde iştahat eder yani. Eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Buradaki zikir eee nahnu nezlerine zikre ayetinde buyrulan Aleykümselam ve rahmatullahi ve berekatuhu bu ayette buyrulan zikir zikre biz indirdik onun koyucusu da biziz e, ayetinde buyrulan Kur'an ve sünnettir Vahidir. bu vahiyi bilenlere bu nasları bilenlere sorunuz onların kendi görüşlerini sorun değil bak eğer öyle olsaydı tevbe 31. ayetiyle bir çelişki olurdu Şimdi iştihat konusunda e, alim, e, ilim ehli e, dinden bir delil çıkarır. Naslardan bir delil e, ortaya koyar. E, mesela e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisine ulaşır. Ona göre hükmeder. Onunla amel eder. E, bu konuda e, çok rahat anlaşılabileceği için yakın olarak verdiğimiz örneklerden birisini verelim. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Büsre binti Saffan hadisinde e, cinsel uzvuna dokunan abdest alsın buyuruyor. Yani cinsel uzva dokunmanın abdest bozacağını ifade eden hadislerden birisini okuyor. Ve buna istinaden cinsel uzva dokunmanın abdest bozduğunu e, kabul ediyor. Böyle bir iştihatta bulunuyor. Evet. Alimlerden, e, mezheb imamı alimlerden e, bu yönde hüküm çıkaranlar olmuş. Böyle iştah edenler olmuş. Talh bin Ali radıyallahu anh'den gelen başka bir rivayette de e, bunun da senden bir parçadır denilerek abdesti bozmadığı ifade ediliyor. Bir grup alim de e, abdesti bozmayacağına hükmediyor burada. Böyle bir iştahatta bulunuyor. Biz her ikisinin de... E, isabet etmediğini Başka bir hadisten anlıyoruz. Ebu Hureyre'den İbni Hibba'nın sayığında Geliyor hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Sizden her kim arada bir örtü Arada bir engel bulunmaksızın cinsel huzuruna Dokunursa abdest alsın. Yani bu aradaki ihtilafı gideriyor ve bu iftah eden iki aliminde aslında hata ettiklerini Ortaya koyuyor. O alimler İştahat etmişler, ilgili delili bulmak için ellerinden gelen gayreti göstermişler ve bulduklarıyla amel etmişlerdir, ecirlerini almışlardır. Ama e, bu sahih hadis e, bize onların her ikisinde hata ettiğini gösterir ve doğrusunu gösteriyor. Yani arada bir engel olmaksızın dokunanın abdestinin bozulacağı beyan ediliyor bu hadiste. Dolayısıyla hak ortaya çıkmış bulunuyor ve bu hak ortaya çıktıktan sonra artık... Daha önce yanılmış bir alimin iştihat hatasına tabi olursak o kimseyi din edilmiş oluruz. Bundan Allah'a sığınırız. Herkese hakkını vermek lazım. Düğümüze e, saygı göstermeyen, küçüğümüze merhamet etmeyen ve alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz alimimizin hakkını tanımak derken onu e, hatasız, Masum pozisyonuna çıkarmayı Kastetmeyiz hiçbir zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu kastetmemiştir Zira o her beşer hata edicidir Her oğlu hata edicidir Hata edenlerin en hayırlıları da Tevbe edenlerdir buyurmuştur Tirmizi'nin rivayet edildi hadiste Bu durumda e, Hataya tabi olmak Hiç kimse için caiz değildir Eğer e, hak açığa çıkmış Olmasına rağmen Bakın bunun altını çiziyor, çiziyorum Hak apaçık ortaya çıkmış olmasına rağmen bir alimin hatasına uymaya devam etmek o kimseyi Rab edinmek demek olur. Çünkü Allah ve Resulü'nden gelen hak artık ortaya çıkmıştır. Tabi olması gereken de odur. Başka bir şey değil. İnşallah e, meramımızı anlatabilmişizdir. Evet. Neden hataya bir ecir var, hataya bir ecir var deniliyor o zaman? İştahat edip hata edene bir ecir, iştahat edip isabet edene iki. Diğer rivayet, Ahmet bin Hanbel'in bir rivayetinde on ecir deniliyor. Onun e ecre kavuşması e iştahat ettiğinden dolayı, hata ettiğinden dolayı değil. Hadisteki ifade... Onun hata ettiğinden dolayı değil, iştahat ettiğinden dolayı yani dinin delilini bulmak için gayret gösterdiğinden dolayı bunu gösteriyor. Hataya ecir olmaz. Ve burada yine alimlerden sadece birisini alıp mesela sadece Ebu Hanife'yi mezhep edinip, diğer alimlerin ortaya koyduğu delillerden sarfı nazar etmek e, o alimlerin de hakkını tanımamak olur. Biz delile tabi olmak zorundayız. Alimlerin e, şahsi görüşlerine değil veya hatalarına değil. Hatayı eden açık nassa muhalefet etse de mi? Yani e, bu hatayı edene nispetle e, Hatayı edene nispetle eğer açık nasılsa muhalefet etmişse bile bile yapmışsa bunu e, böyle bir hata ona sevap kazandırmaz. Yani e, iştihadından dolayı ona sevap kazandırmaz günahkar olur. Bile bile yaparsa. Ama e, ulaştığı nassın muhalifi olan onu açıklayan ona bir izah getiren doğrusunu açıklayan delil ulaşmamışsa ona o zaman e, söz konusu. Evet, hadisteki ibare, hakim hata ederse diyor, iştah eder ve hata ederse diyor. Ama dinin genelinde e, bu var. Yani dinin deliline ulaşan hakkında. Evet, Ebu Beran'ın yazdığı ifade anlatmaya çalıştığım şey. Ama ona tabi olanlar hataya tabi olurlarsa onlara ecir olduğu anlamı çıkmaz. Peki ise, aleyküm selam ve rehmatullahi berekatuhu. Hükmü belli olan meselede iştihat olur mu? Hükmü belli olan meselede iştihat olmaz. Mesela bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken e, Allah selamet versin. Gönenli Ali abi e, bu konuda güzel bir örnek vermişti. E, sahabelerden birisi e, hasta idi veya yaralı idi bazılarının açıklamasına göre çiçek hastasıydı. Bu cünüp oldu ve sahabilerden, bazı sahabilerden fetva istedi ben ne yapayım diye. Onlar da gusletmezsen olmaz dediler. Böyle bir hüküm verdiler. O adam da gusletti ve öldü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu durum haber verilince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam acizliğin, cahilliğin çaresi sormak değil midir? Adamı öldürmüşsünüz buyuruyor. Halbuki şunu da diyebilirdi. İşte siz iştahat ettiniz, hata ettiniz, size de ecir var diyebilirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken durum böyle bakın. Demek ki Allah Resulü'nün hayatta olmadığı zamanda da kendisine sorulan bir meselede kendi indinden bir fetva vermek iştahat demek değildir bakın demek ki burada. Allah Resulü'nden Allah ve Resulü'nden gelen nasları araştıracak, onlara göre hükmedecek. Allah Resulü'nün vefatından sonra da onun hadisleri aynı bağlayıcılıktadır. Yani nas varken veya nassa ulaşma imkanı varken insanların kendi şahsi fetva vermelerini Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu şekilde eleştirmiştir. Onları adamı öldürmüşsünüz diyerek de zemmetmiştir. Bizim için de durum aynıdır. Allah Resulü'nün e, sözleri, hadisleri, sayı hadislerine ulaşma imkanımız var. Elhamdülillah. E, bunlar varken işte biz hadislere bakmayalım. Önce mezheplerimize, e, alimlerimiz ne demiş, nasıl iştahat etmişler, ona bakalım dersek e, hata etmiş oluruz. Eğer biz e, naslardan bir delil bulamazsak, o zaman alimlere başvururuz. Alimlerin ilgili konularda hangi delilleri getirdiğini değerlendiririz. Ama Allah ve Rasulü'nün açık nas varsa bu konuda başka bir söz hatadan başka bir şey olmaz zaten. Peki selamlar iküm. Selamünaleyküm. Ee, zaten Allah Azze ve Celle e, kitabında uyulması gereken yolu e, bize çizmiştir. Mesela bakın Haşir Suresi 7. ayetinde Rasulün size getirdiği şeyi alın sizi nehyettiği şeyden de derhal kaçının. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah azabı şiddetli olandır buyuruyor. Ee, Resul bize neyi getirdiyse onu almak ve yasakladığı her şeyden de Uzak durmak, ona son vermek. Allah'tan korkun. Allah'tan korkmanın gereği budur. Şüphesiz Allah azabı şiddetli olandır. Böyle yapmayan da bu azaba düşer olur. Yine e, Ahzab suresi 21. ayetinde Allah'ın rızasını uman, ahiret gününün güzelliğini isteyen, Allah'ı çokça zikreden kimse için, Allah'ın Resulü de sizin için üstün ve güzel örnek vardır. En güzel örnek vardır buyuruluyor. Her konuda gerek fıkhi, e, gerek itikadi, gerek ahlaki, gerek edebi konularda e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almamız emrediliyor. Yine e, bu da ahirete imanın bir gereği olarak zikrediliyor. E, Ali İmran 31. ayetinde de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfire edip ölçsün. Allah gafur ve rahimdir. Allah'ı sevmenin e, Böyle bir iddianın ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla mümkün olacağını, Allah'ın sevgisine de böyle kavuşabileceğini, günahların bu şekilde mağfiret olacağını bildiriyor bu ayet. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de arka döner, vazgeçerse seni onlar üzerine mutlak muhafız olarak göndermedik buyruluyor. Nisa suresi 80. ayetinde. Resulüne itaati kendisine itaatle eş değer zikrediyor. Yine e, bunun aksi olduğu takdirde Nisa, e, Nur Suresi'nin 63, 63. ayetinde Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitne veya elin bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar buyuruyor. Şimdi burada e, iki aşama zikrediliyor bakın. Peygamberin emrine muhalefet iki şekilde sonuçlanıyor. Ya kendilerine bir fitne isabet etmesi veya elin bir azaba uğramak. Peygamberden yüz çevirerek onu hiçe sayarak, ona tabi olmayarak veya onu reddederek muhalefet edenler elin bir azaba düçar olurlar. Ama peygamberin getirdiğini beğenmeyerek, onun getirdiğini yeterli görmeyerek veya onun getirdiğinden daha fazletlisini yapabileceklerini düşünenler işte kendilerine fitnenin isabet etmesinden korkması gereken kimselerdir burada. Nitekim İmam Malik'e nereden ihrama gireyim diye soran şahsa. İmam Malik peygamberin ihrama girdiği yer olan Zülhuleyfe'den diyor. Soran şahıs ama ben daha geriden bir mesafeden ihrama girmek istiyorum diyor. Bakın bu kimsenin e, niyeti Allah'a itaat etmek. Yani Allah'a itaatten yüz çevirmek için peygambere muhalefet ediyor değil. Öyle olsa azaba, e, azabın kendisine isabet etmesi söz konusu olanlardan olur. Aleyküm selam ve rahmetullah. İmam Malik diyor ki eğer sen böyle yaparsan senin hakkında fitneden korkarım diyor. Neden diyor? Ben diyor daha fazla ibadet edeceğim, haramlardan daha çok mesafede sakınacağım diyor. İmam Malik de diyor ki işte asıl fitne budur diyor. Bir şeyi senin Allah Resulünden ve onun sabilerinden daha fazla yapıyor olduğunu düşünmen bile sana fitne olarak yeter diyor. İşte Allah'ın peygamberinin emrine muhalefet etmenin fitneye sebep olması, böyle bir musibiyete sebep olması bu yüzden olur. Yani itaati kastetmiş olsa bile peygambere muhalefet bunu getirir. Ama itaati reddederek, peygambere itaat ve ittibayı reddederek muhalefet edenlerin ise e, elin bir azaba uğramalarından korkulur. Nisa suresi 59. ayetinde Ey müminler Allah'a, Resul'e itaat edin. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Sizden olan ulul emrede. Etiullahe ve etiur rasule ve ulul emre minkum. Burada e, itaat Allah Azze ve Celle hakkında mutlak zikrediliyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında ve etiur rasule buyurularak yine mutlak bir itaat zikrediliyor. Yani itaat kelimesi hem Allah için hem Resulü için ayrı ayrı zikrediliyor. Ama ulülemre ve ulülemre minküm ibaresinde... İtaatlası tekrar zikredilmiyor. Bu da bunun e, mukayyet olduğunu gösteriyor. Eğer biz alimleri e, bu manada ulul kabul edersek, yani bu konuda e, yetki sahipleri olarak kabul edersek, imam, alim bunlar e, müstakil hareket edemezler. İlla ki onların yaptıkları, verdikleri hükümler, davranışlar e, Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduklarına uygun olmalı. Çünkü itaat onun hakkında mutlak değil, mukayyet zikredilmiştir. Ayet devam ediyor. Eğer herhangi bir şeyde münakaşa, niza ederseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve Resul'e e, müracaat ediniz. Bu daha hayırlı ve netice itibariyle daha güzeldir. Bakın, eğer bu iş bu şekilde yapılmazsa, yani ullemre itaat veya alimlere e, yapılan itaat onların e, hükümlerini kabul noktasında bir niza olursa Veyahut e, iki Müslüman arasında bir niza olursa herhangi bir şekilde Bunun hükmünü Allah'a ve ahiret gününe de iman ediyorsanız eğer Allah'a ve Resulüne döndürün diyor Yani ihtilafları gidermenin yegane yolu bu Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin gereğidir bu aynı zamanda. Ayette böyle zikrediliyor. Bu daha hayırlı ve netice itibariyle daha güzeldir. Yine e, senin verdiğin örnekte Allah Azze ve Celle Rabbine and olsun ki ve rabbeke, Aralarında ihtilaf ettikleri şeylere seni hakem, hakim tayin etmedikçe sonra da hükmettiğin şeyden dolayı kendilerinde bir sıkıntı bulmayıp tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar buyuruyor. Bakın imanın gereği bu şekilde zikrediliyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Size daire ayrı geceler. yani Yani e, herhangi bir şeyde ihtilaf halinde Allah Resulü'nü hakem tayin etmek, hükmedici tayin etmek emrediliyor. Sonra da bu hükümden dolayı Kendilerinde, işlerinde nefislerinde bir sıkıntı bulmamaları emrediliyor. Bu gerçekleşmedikçe, bu teslimiyet gösterilmedikçe iman yerine gelmiş olmuyor bu ayete göre. Çünkü e, insan mesela e, Allah ve Rasulü ne demiştir? E, kitap ve sünnetin naslarında ne gelmiştir? Diyelim e, Allah Resulü çoraba meshetmiştir. Şimdi vatandaş bu hadisi görüyor. Ve içinde bir sıkıntı hissediyorsa ama işte bizim mezhebimizde böyle değil, insanlar böyle yapmıyor, e, e, bir doğruyu bir ben mi bildim gibi sıkıntılar hissediyorsa işte bu ayete muhalif durumdadır. E, dikkat edilmesi lazım. Çünkü Nur suresinin 51. ayetinde de şöyle buyruluyor: Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet olundukları zaman, Müminlerin sözleri sadece işittik ve itaat ettik demeleri olur. İşte onlar kurtulanlardır buyruluyor. Kurtulanlar bunlar, başkası değil. Ancak işittik ve itaat ettik demeleri. İşittik ama e, itaat etmek için önce e, bir mezhep kitaplarımıza bir bakalım, şeyhimize bir danışalım diyenler değil bakın burada kurtulanlar. İşittik ve itaat ettik diyenler. Ayetlerde durum gayet açık. Zaten e, sünnette de Aynı şekildedir. Ee, sahabilerin uygulaması da bu şekildedir. Ee, sahabiler bu yüzdendir ki e, ayrı bir mezheb olmamışlar. Mesela e, kendisine bir hadis ulaştığı zaman e, Ebu Bekir ve Ömer acaba bu hadisle amel ediyor mu? E, i̇lk önce bir onlara sorayım ondan sonra amel edeyim dememişler. Hadisi duyar duymaz işitmiş ve itaat etmişlerdir. Evet. Alehlerine bir hadis bulunca hemen almıyor. Alehlerine bir herhalde e, sen yerine ben tamamlayayım Musa abi. Alehlerine bir hadis olduğu zaman e, kabul etmiyorlar değil mi? Onu mu demek istiyorsun? İstersen mikrofonu bırakayım Musa abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şimdi e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabı Veyahut e, vahyin genel olarak hitabı Gerek Kur'an hitabı olsun Gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabı e, Buna ulaşan kimse e, ilk anda ona muhataptır İster erkek olsun ister kadın olsun Eğer lafzın hitabında e, bu ayrıcalık zikredilmezse Ona muhataptır Yani e, onun has oluşunu Erkeklere has e, Kadınlara has e, kişiye has gibi hususlar veya peygamberin zatına has bunun gibi hususiyetler e, delille bilininceye kadar herkes bununla mesuldür. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Yani lafsın mantuğu, nasın mantuku, mantuku e, burada bağlayıcıdır ta ki e, ek bir delil, yani ek bir karine e, bu hususu açıklıyorsa, buna bir izah e, tahsis getiriyorsa e, ona göre hareket edilir. Ama e, bir kimse diyelim bir hadis işitti. İbn Hazm diyor ki e, işittiği hadis aslında zayıf bile olsa fakat e, bu hadisi işten kimse o hadisin zayıf olduğuna vakıf olamasa o hadisle amel etmesi gerekir. Vaciptir diyor. Ta ki diyor onun zayıf olduğunu anladığı, öğrendiği andan itibaren onunla amel etmeyi bırakır diyor. Aynı şekilde e, elimize bir nas ulaşır da onun e, nasih mi mensuh mu olduğunu ee, bilemediğimiz e, zıt aleyhinde bunun e, tam muhalifi manada bir hadis ulaşırsa elimize e, yine onunla amel etmemiz vaciptir. Ta ki e, nasih olan tespit edilinceye kadar. Yani e, kişi bildiğinden mesuldür. Bildiğiyle amel etmek zorundadır. Tabii ki e, burada e, Müslümanın hayatının her anında dinini öğrenmek, kendisini yenilemek için sürekli e, çaba içerisinde olması gerektiği bilinen bir husus olduğundan tekrar etmiyoruz. Yoksa e, günümüzde olduğu gibi insanlar e, dünya ehline, e, din işlerinden, ahiret işlerinden daha fazla önem verir haldeyken bunları söylemek e, birilerinin garibine gidebilir. E, ve bu sözlerimiz yanlış anlaşılabilir ee, bu da e, düzeltilmesi gereken bir konu yani bizim asli gayemiz e, insanların asli gayesi Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmadan e, sahih bir kullukta bulunmak ama o hale gelmişiz ki e, dünya işleriyle ilgili bir hususta e, hata etmemek için elimizden gayreti gelen gayreti gösteririz e, incelikleriyle öğreniriz ama dini hususta hangi hadislere muhalefet ettiğimiz, hangi ayete muhalif davrandığımız hiç umurumuzda olmaz. Öğrenmek için gayret göstermeyiz. Bu işin ayrı bir boyutu. El kaldırdım Musa. Buyur inşallah. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Şimdi Buhari ve Müslim sahihlerini hazırlarken kendilerine şöyle bir şart koşuyorlardı. İnsanların yani hadis ilminden anlayan bu işin ehlinin üzerinde ittifak ettikleri şartlar üzerine sayıh olanlarını alacağım bu kitaba diyerek. Mesela Buhari kendince sayıh olan e, fakat bazı alimlerin e, kendi koştuğu şartlarda e, bazı muhalefeti sebebiyle almadığı bir kısım sayıh hadisler de var. E, sıhhatin şartında e, lika şartı bazı alimler tarafından gerekli görülmüş. Ama bu ee, mesela Bu hususta asıl olan şu Eğer güvenilir bir ravi Doğru sözlü bir kimse e, Ben falandan işittim Diyorsa Ona itibar edilmesi gerekir Yani illaki sen onunla karşılaştın mı Bir bunu ispatlayalım e, Yani lika karşılaşıp ondan ders almak Hadis almak, hadis işitmek e, Hadis meclisinde bulunmak Gibi manalara geliyor Lika karşılaşmak demek gelme manası ee, bu bazı alimlerce e, şart koşulmuş. Bu artık işin e, biraz daha lüksü sayılır hadis ilminde. Yani Lika çok az bir kesim tarafından şart koşulmuş. Güvenilir bir ravi falancayla falancadan şu hadisi işittim diyorsa e, o e, o hadisin sıhhati için yeterlidir. Yani bazı alimlerin bazı şartları mesela e, az önce İbni Hazm'ın e, sözünü örnek verirken e, şuursusa dikkat edilmesi gerekir. Yani bir hadis işittin ama bu hadis ne olduğu belirsiz. isnadı belirsiz bir hadis olmayacak. isnadı bulunacak e, ravilerinden ravilerini güvenilir olarak bileceksin. O zaman amel edebilirsin. Ha Ne zaman zayıf olduğu ortaya çıkar. Mesela ravilerinden birine e, sen vakf olamayabilirsin. Sadece iyi hallerine vakıf olursun ve onun sahih olduğuna hükmedersin. Onun rivayetlerinin düzgün olduğuna hükmedersin. Ama e, o şahsa, isnattaki ravilerden birisine senden daha iyi vakıf olan birisi der ki e, işte ben şu şahsı e, şöyle ederken gördüm, işte günah işlerken gördüm veyahut yalan, yalanla şahit oldum derse e, ve bunu söyleyen kimse de sözüne itibar edilir birisi ise münekkid alimlerden birisi ise o zaman o hadisin zayıf olduğu ortaya çıkar. Yani burada kastettiğimiz mana bu. Buhari ve Müslim'in şartlarında işte böyle lika gibi bazı farklılıklar var. Mesela Müslim sahihinde hadisleri ser, serde derken ilgili babda önce en sahih olanını verir. En sahih lafzını, en sahih isnadını verir. Ondan sonra isnadında zayıf ravilerde bulunan, hata eden ravilerde bulunan kimselerin de bulunduğu isnadlarla aynı hadisi başka tariklerden nakleder. Bu gibi rivayetlerde bu zayıf veyahut hatasıyla bilinen ravilerin getirdiği, İmam müslim'in ilk rivayetten sonra zikrettiği rivayetlere dikkat etmek lazım. Çünkü ilk rivayette mahfuz olan metni verir e, müslim. Ondan sonra mukarin dediği, mukarenet için zikrettiği diğer rivayetleri serredeler. Bu rivayetlerde bazı ziyadeler ve noksanlar bulunabilir. Bu ziyadelerin bazısı şazda olabiliyor. Mesela Allah'ın soleli e, ifadesinde olduğu gibi. Bu ifade şazdır. Veyahut yine Müslüm'ün sahinde bulunan bazı hata içeren ifadeler var. Mesela Allah Azze ve Celle'nin kainatı yedi günde yarattığı gibi. Halbuki ayetlerle sabittir, altı günde yaratmıştır. Ve aynı hadisin mahfuz metninde yani sağlam ravilerle gelen yolunda altı günde yarattığı zikredilir. Bu halinin sahinde bu böyle gelir mesela. Yani Müslüm'ün rivayetlerini okurken buna dikkat etmek gerekir. İlk rivayetten sonra ikinci olarak zikrettiğinde ziyade varsa e, onun ravilerinin dikkatli araştırılması gerekir. Zira Müslim e, Leys bin Ebi Süleym gibi e, hata eden, tedris yapan ravilerden de rivayette bulunmuştur. Rivayet yolunu desteklemek için. selamünaleyküm selamünaleyküm Şimdi hadisin kabul şartları, rez şartları gibi hususlar e, aslında ayrı bir ders gerektiriyor. Biz bunu Çubuk'taki e, başlattığımız hadis usülü dersinde e, bu hafta yaptık. Geçen haftaki e, kayıt olmadı. Allah nasip etmedi, kayıt yapamadık onu ama e, bu haftaki kaydedildi ve e, bu konuları işledik. E, hadisin kabulündeki bu şartların yani e, temeli, herhangi bir rivayet kabuldeki temel şart Allah Azze ve Celle'nin e, Hucurat Suresi 6. ayetinde zikrettiği size bir fasık haber getirirse onu araştırın. E, ayetine dayanır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yaptığı cerh ta, türünden e, bazı ifadelerle e, bu biraz daha sistematize edilmiştir ravileri değerlendirirken. Mesela e, Hind'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hangisiyle evleneyim Ebu Cehim'le mi e, Muaviye ile mi e, demesi üzerine işte birisi sopayı sırtından eksik etmez Muaviye de cimridir diyerek e, onların hakkında e, durumu beyan etmesi. Yine e, kendisinin huzuruna giren birisine e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoş muamelede bulunup e, çıktıktan sonra bu kavminin ne kötü bir kardeşidir. Buyurması üzerine Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Ey Allah'ın Resulü onun yüzüne karşı hoş muamelede bulundun ama o çıktıktan sonra böyle diyorsun. Diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da şüphesiz o şerrinden korkulan bir kimsedir. Buyurarak e, cerh ve tadilde bir önderlik yapmış bulunuyor. Yine i̇bn Ömer radıyallahu anh'a hakkında i̇bn Ömer salih bir kimsedir. Keşke bir de e, gece namazlarını kılsa bu da e, tadilin e, delillerinden sayılır. Bunun gibi daha başka pek çok usule dair deliller var. Mütevâtire gelince, mütevâtir veya ahad, aleykümselam ve rahmetullah ahad rivayetleri kabul noktasında biz ehli sünnet ve cemaat olarak gerek fıkhi konularda ahkamda gerekse akide de hem ahad hadisleri hem mütevâtir hadisleri kabul ederiz. E, mütevatirde ravilerin senedin başından sonuna kadar isnadın ilk ravisinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıncaya kadar yalan üzere birleşmeleri adeten mümkün olmayan yani cemi gafir denilen bir topluluk ile olması ve verilen haberin Allah'ın birliği ve iki kere ikinin dört ettiği gibi zaruri e, bilinmesi gereken hususlardan e, bu cinsden olması aranır mütevatirde. E, mütevatir hadis e, kesin bilgi ifade eder. Bu yüzden de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen mütevatir hadisleri inkar edenin kafir olacağı e, hükmü verilmiştir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a isnadının kesin olduğu bilinen e, böyle bir hadisi inkar etmek bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar anlamına gelir. Mesela bir e, Miraç'la ilgili rivayetleri inkar eden e, kafir olur bunun gibi. E, mütevatir bir yolla nakledilmiştir. E, bu mütevatir şartlarını taşımayanlara da Ahad hadis veya Haberi Vahit denilir. E, zaten hadislerin büyük çoğunluğu da Haberi Vahit türündendir. Yani e, burada haberi vahit bir kişinin haberi anlamında değil. Ravi sayısı bakımından mütevatir hadis şartlarına ulaşamayan her hadise haberi vahit deniliyor. Mesela e, Ömer radıyallahu anh'ın ameller niyetlere göredir hadisi haberi vahittir. Ömer radıyallahu anh'den yalnızca bir tabi rivayet etmiştir. Tabiinden itibaren e, mütevatir haddine ulaşmıştır ama tabi'nin neslinde ravisi bir tane olduğu için buna... E, ahad haber denilmiştir. Bu iki olsa bile yine böyledir. Üç olsa bile yine böyledir. Ta ki mütevatir e, haddine gelmesi için yalan üzere birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluğa ulaşması lazım. Ravilerinin. Yani bu konu ııı e, Dediğimiz gibi geniş bir konu. Hadislerin sıhhatini tespit hususunda e, mesela ravinin isnadının kesintisiz olması, ravilerin e, birbirleriyle e, kopukluk arz etmemesi, e, ravilerin adil yani dindar, e, Allah'tan korkan kimseler olmaları, zabıt olmaları, hıfzını e, sağlam tutan, ezberlediğini nakledebilen e, kimseler olması e, şazlıktan ve illetten salim olması e, genel hatlarıyla sahih hadisin e, tabiri tabirinde e, temel şartlar bunlar. Fakat e, bunun daha başka ayrıntıları da var. Konu geniş olduğu için e, ancak herhalde bizim e, daha de kayıt var. E, bende de var. Hadis usulüyle ilgili dersi e, biz çubukta yaptık. Konu geniş. Yani bu tabirlerin ayrı ayrı incelenmesi, hadis ne zaman sahih olur, e, bizzat sahih olur, ne zaman sahih lizzati e, ve li gayrihi olur, ne zaman hasen olur, e, ne zaman hasenli gayrihi olur, e, bunun gibi hususlar Ayrı ayrı ele alınması gereken hususlar. Yani burada epey bir zaman alacağı için ancak ana hatlarıyla bu kadar bahsedebiliriz. Peki selamün aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Şimdi e, isnat sistemi Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete has kıldığı bir sistem. Dolayısıyla e, Hristiyanlar, müsteşrikler e, İslam dininde en çok haset ettikleri şeylerden birisi bu isnat sistemi. Mesela bir Hristiyanlık'ta e, kutsal kitapları e, yani onların elindeki e, tahrif edilmiş İncil'e nispeten bunu söylüyorum. E, İncil ilk nüshası İsa Aleyhisselam'dan 200 sene sonrasına aittir. Fakat İslam'da ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıncaya kadar bütün ravileri bilinmekte sayı hadislerin. Onlar buna müthiş derecede haset etmişler ve e, bu noktada kararlayabilmek için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Müsteşrikler bile İslam'da ilk e, hadis eserlerinin 200 sene sonra yazıldığını iddia edememişlerdir. Ama onlara uyan bazı e, beyinsiz takımı e, söylediğin tarzda sözler sarf ediyorlar. E, ya terstir bu. E, mesela Hemman bin Münebbihin sayfası ilk asıl nüshasıyla Muhammed bin, Muhammed Hamidullah tarafından bulundu, neşredildi. Aynı şekilde e, Muhammed Habibur Rahman Azami'nin ilk devir hadis edebiyatı adıyla e, Türkçe'ye tercüme edilen e, Dirasat fi hadisin nebevi isimli eseri e, ilk hadis cüzlerini bularak neşredildi o kitapta. Ee, Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın e, Anhuma'nın yazdığı hadis cüzü, e, Ebu Hüreyre'nin Heman bin Münebbehe yazdırdığı hadis cüzü, e, İbn Ömer radıyallahu anh'ın yazılan hadis cüzleri, hatta Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan bu konuda nakledilen bir sürü sayih rivayet var. Mesela e, ilmi kaydederek e, yazı ile kaydedin, kayda bağlayın e, buyurması. Ebu Şah'a e, ''Hutbenizi aklımda tutamadım ey Allah'ın Resulü, e, bana yazar mısınız?'' demesi üzerine Ebu Şah'a yazınız hadisi Buhari'dedir. E, yine e, Abdullah bin Amr'ın kavminden şikayetle ey Allah'ın Resulü e, senden kızgın iken ve e, normal halindeyken e, ağzından çıkan her şeyi yazdığım için bana sataşıyorlar. E, ''Ne yapmamı emredersiniz?'' demesi üzerine yaz ey Abdullah. Bu iki dudağım arasından haktan başka bir şey çıkmaz buyurması. Ee, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın en çok hadisi ben biliyorum. Ancak Abdullah bin Amr hariç. Çünkü ben hadisleri yazmazdım. O yazardı demesi. Ee, bunun gibi daha pek çok emareler var. Hadislerin yazıldığına dair. Ee, fakat sahabe döneminde asıl olan ezberiyle korumaktı. Mesela e, divanlar tutan şiirleri. Okuma yazma bilmeyen, çoğunluğunun okuma yazma bilmediği o toplulukta ezber gücü geliştiğinde divanlar tutan şiirleri ezbere söyleyebiliyorlardı. Yani ciltler, tutası, ciltler dolusu tutan şiirleri ezbere söyleyebiliyorlardı. Hafıza gücü gelişmişti. İlk olarak, ilk safhada ezber birinci plandaydı. Daha sonra yazı ile... E, kitaplara geçmesi, tedvin edilmesi belki e, Ömer bin Abdülaziz zamanında olmuştur. E, geniş çaplı olarak tedvin edilmesi, kitaplarda bablara bölünmesi işlemi hadislerin. E, fakat bu hadislerin yazılmadığını göstermez. Çünkü e, bulgu olarak, metin olarak, el yazma nüshalar olarak daha önce yazıldığına dair belgeler bulunmuş durumda elhamdülillah. Yani onların iddiası hiçbir asla dayanmayan. Ee, örümcek ağı nispetinde zayıf sözler ve müsteşliklerden de ileri boyutta bir sözler. Müsteşlikler bu işin ilk tohumunu atmışlar. Bunlar da üzerine bina ediyorlar bu sözleri. Allah şerlerinden saklasın. Ehli İslam'dan hiç kimse böyle bir şey e, dememiştir ve ihtilaf etmemiştir bu usta. Yani hadisler yazılmadı diye e, hiçbir muaddis e, böyle bir e, Görüş ortaya koymamış, ancak müsteşlikler ilk olarak böyle bir şey ortaya çıkarmışlardır. Selamlarim. Sünnet alimlerinde ve